Kentin Gizli Öyküleri programından sesimizin ulaştığı her yere, herkese merhaba. Ben Kenan Doğan. İki haftada bir salı günleri saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde sizlerle buluştuğumuz, açık radyo mikrofonlarından sizlere seslendiğimiz ve gerçek yaşamdan insan öykülerini konu edindiğimiz, konuklarımızın kendi hikayelerini kendilerine anlattığı ve bizlerinde onların hikayelerine, yaşam öykülerine tanıklık ettiğimiz Kentin Gizli Öyküleri programı Başlıyor. Her programımızda olduğu gibi bu programımızda da bir yaşam öyküsü bizlerle birlikte olacak. Çok değerli bir konuğumuz kendi yaşam öyküsünü bizlere anlatacak. Dolayısıyla vakit geçirmeden ben hemen kendisine hoş geldiniz demek istiyorum. Sevgili Galip Ağırkaya. Galip Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Kenan Bey. Çok teşekkür ederiz. Programımıza konuk olmayı kabul ettiniz. Bugün programımızda yaşam öykünüzü bizlerle dinleyenlerimizle paylaşacaksınız. Bunun için size çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Ben teşekkür ederim sağ olun eksik olmayın. Peki sormak istiyorum Galip Ahırkaya'nın yaşam öyküsü nerede ne zaman başladı? Ee, yaşam öyküm Orta Anadolu'nda Çankır'ın çok eski köylerinden birisinde Alpsarıköy'ünde başladı. Alpsarıköy'ünün aslına bakarsanız İstanbul'da da gelenekçi bir yere sahip. Şöyle ki eskiler bilirler Haydarpaşa'nın karşısında kayıkçılar vardı. E, kayıklarla e, Kadıköy'den Haydarpaşa arasında kayıkçılık yapılırdı. İstisnasız bu köyün %99'u kayıkçılık yapmış bir köy. Deniz olmayan de, e, denizli çocuklar olarak geçer aslında bizim köyün ismi. 3 yaşına kadar köyde kaldım. Sonra e, oralardaki e, geçim sıkıntısı dolayısıyla babam İstanbul'a göç etti. 4 e, yaşında e, İstanbul'da tanışmış oldum. Ee, önce ne iş yapardı Galip Bey? Ne e, babam, ya e, babam, efendim. İstanbul'a geldiğinde ne iş yapıyordu babanız? Babam İstanbul'a geldiğinde herhangi bir vasfı yoktu. Ee, öncelikle e, hani, e, e, ne iş yapıyordu? E, Tutturabilirse onu yapıyordu fakat kendisi çok yetenekli birisiydi. elektrikçiliğe elektrikçi çok meraklıydı ve kendisini o yönde geliştirdi. Daha sonradan da elektrikçilik şeyini bitirdikten sonra Devlet Demiryolları'nın Haydarpaşa'daki yerinde elektrikçi olarak göreve başladı. Evet. Devlet Demir yollarında çalışan, elektrik teknisyenliği yapan bir babanın oğlu olarak siz de İstanbul'a küçük yaşlarda geldiniz. Ee, nerede, hangi semtte yaşamaya başladınız İstanbul'da? İstanbul'da diyebilirim ki 50 yıllık Kadıköylü diyebilirim. Kadıköy'ün 3 ayrı yerinde yaşadım. Yıldız Bakkal eskiden Paris Mahallesi olarak da geçerdi. Yıldız Bakkal'da yaşadım. Yerdeğirmen'de yaşadım. Acıbadem İhbaliye'de yaşadım. Ama Kadıköy'den hiç ayrılmadım. Kopmadım, kopamadım. Peki hatırladığınız kadarıyla eskiye gidersek o çocukluk döneminizde Kadıköy nasıldı? nasıl bir İstanbul vardı? Kadıköy çok güzeldi Kenan Bey. Şöyle ki çocukluğumu doya doya yaşadım ben Kadıköy'de. Nasıl ki o zamanlar bu kadar çok bina yoktu. Kadıköy'de top oynayacak alanımız vardı, oyun oynayacak alanımız vardı. Sokaklarda misket oynayabiliyorduk, çivi oynayabiliyorduk, değişik oyunlar oynayabiliyorduk. Yani bir araba gelecek korkusu aileler de yoktu o zaman. Çok rahattı, çok güzel bir çocukluğumuz oldu. Çocukluğumuz çok güzel geçti. Sakız ağacı vardı. Ee, Acıbadem e, Kadıköy'den yukarı Çanlıca'ya çıkan bir cadde vardı. Orada bildiğimiz caddenin ortasında koca koca sakız ağaçları vardı. ve sol tarafında e, da olduğu gibi büyük arsalar vardı. Biz orada top oynamaya giderdik. Top oynardık. E, yani çok güzeldi Kadıköy ve İstanbul. İstanbul'un güzel zamanlarında. <gülüyor> Doğru ve İstanbul'u Kadıköy'ü yaşamışsınız. Ne kadar şanslısınız. Şu anki haline baktığımızda İstanbul'un ben her programda eski İstanbul'u yaşamış, yıllar önce İstanbul'da o güzel günleri yaşamış bütün değerli konuklarımıza imrenerek dinliyorum öykülerini. Ne güzel siz de şanslı kuşaktansınız. Peki okul hayatı İstanbul'da başladı herhalde neler yaptınız nasıl devam etti hayatınız? Doğru, İstanbul'da başladı. Ee, İstanbul'da e, ilkokulu e, burada yine Kadıköy'de okudum. Özdemiroğlu'nda İlkbaliye İlkokulu'nda, Kemal Atatürk Lisesi'nde. Hep buralardaydım. E, o zaman e, kat, yani Kadıköy'de, e, kim? E, ne bileyim dostluklar, arkadaşlıklar, okul e, yani gerçekten çok mükemmel, çok güzeldi. İnsanlar gerçi bugünkü çocuklara bile sorsanız daha ön, küçükteki yaşlarını derler ki ya daha güzeldi, bir, yani birkaç sene önce daha güzeldi. Evet. Fakat bizim zamanımızda gerçekten güzeldi. Şöyle ki e, ben e, okulu e, bırakıp askeri gidip geldikten sonra ve oymacılığı bir, e, bir süre ara verdikten sonra Memuriyete atıldım. Evet, ee, memuriyete gelmeden önce bir okul hayatına geri dönelim. Siz okulda, e, daha ilkokuldayken herhalde, e, okula gidip gelirken, öğrenciyken bir gün babanız diyor ki size gel senin artık e, çalışma, bir yandan da meslek öğrenme yaşın geldi diyor. Ve ne yapıyor, evet, ne oluyor? Birazcık bahseder misiniz ondan? Evet, evet. E, şimdi... E, Okul, e, ilk okuldayım, e, daha 3'e 4'e gidiyorum. 4'e giderken artık babam büyümiş olduğumu fark etmiş olmalı ki hayatın e, ne bileyim, e, zor yönlerini de belki de tanıtmak istedi. Çok da iyi yaptığını düşünüyorum. E, bana dedi, e, Galip dedi, e, oğlum e, sen e, boş durma, 3 e, ay gibi boş uzun bir zamanın var, bir şeylerle uğraş. Ben seni bir yere vereyim, çalış. Ondan sonra babam da aslına bakarsan yani gerçekten de dediğiniz o zamanlar belki çok hoşuma gitmemişti çalışmak. Niye? Çünkü arkadaşlarım top oynuyor okulun bahçesinde ben gidip çalışacağım. Hiç istememiştim. Fakat bugün baktığımda babamın ne kadar isabetli bir karar verdiğini ve ona hak vermeye başladığımı tamamıyla eminim. Evet. Ben kendim e, bir tane oymacı vardı e, mahallemizde. Ona imrenerek bakardım. Gel, gelip geçerken böyle dikkatimi çekerdi zaten. Bir yönde de sanki e, sanat çekiyordu beni. Ona gittim. Çırak lazım mı dedim. <gülüyor> o da dedi tekrar düşün dedi. Yani bu mesleğe girersen kolay kolay çıkamazsın evlat dedi. Yok yok ben düşündüm dedim. Eğer kabul ederseniz gelmek istiyorum. E, o da sağ olsun aldı beni. E, Okul tatilinde 3 ay boyunca gittim geldim fakat o kadar büyük keyif aldım ve o kadar mükemmel bir adaptasyon sağladım ki e, okula başladıktan sonra cumartesi pazarları da gitmeye başladım. E, yetmedi bu yeterli gelmedi. Öğleye kadar ve öğleden sonrasıydı e, bizim e, okul hayatımız. Öğlenci isem savaşçı, savaşçı isem öğleden sonraları gitmeye de başladım. Yani sanatla tanışmamız e, okul e, okul sıralarında oldu. Ve e, gayet isabetli bir karar vermiş babam sağ olsun eksik olmasın. E, hayatımıza çok güzel bir şey sokmuş oldu. Siz böylelikle ahşap oymacılığıyla uğraşmaya başladınız. Ahşap oyma e, sanatında. E, usta olan bir ismin yanında çıraklık yapmaya başladınız daha ilkokul çağlarında ve bütün tatilleriniz okul sonrası artan kalan, artık kalan bütün zamanınızı aslında e, o atölyede ustanızın yanında bu mesleği bu sanatı öğrenerek geçti. Ne zamana kadar? Ne zamana kadar eee ben e, okula devam etmedi etmeyince e, bu sanata tamamıyla e, artık giriş yaptım ve bu sanattan ekmek yemeye daha doğrusu hayatımı bu sanattan kazanmaya karar verdim. E, fakat aşık uyumacılık o zamanlar çok e, revaşta bir meslekte. Yani şimdi e, bilişim çağındayız nasıl ki bilişim sektörü kendisini kabul ezici e, çoğunluğunu kabul ettirdiği gibi ahşap oymacılık o zamanlar çok revaçtaydı. Düşünün ki Kadıköy gibi bir yerde 13-14 tane ayrı ahşap oymacı dükkanı vardı. Daha karşı İstanbul'u saymıyorum. Karşı İstanbul'da bir sokak boydan boya ahşap oymacılarla doluydu. Evet. Özellikle Galata Kentinde bugünkü Galata Kulesi'nin olduğu e, bir sokak vardı. Kumbaracı Yokuşu derlerdi oraya. O Kumbaracı Yokuşu'nda baştan sona oymacılar vardı, sanatkarlar vardı. Sadece oymacılarla dolu bir sokak düşünün. O şekilde oymacılarla doluydu. Ahşap oymacılık o zamanlar çok revaçtaydı. Sonra makineleşme çıktı, CNC makineler çıktı. Bizim günlerde uğraştığımız oymaları e, bırakın bir günü 2-3 saatte yapmaya başladı. Aa, evet şöyle 2-3 e, saatte yapılan CNC oymaları yani makine oymaları normal oyma şeyini vermiyordu. Yani e, estetiğini vermiyordu ama oyma mı oymaydı ve insanlar çok ucuza mal ettiğinden dolayı ona yöneldi bütün mobilyacılar ve e, bu işi yapan e, sektör. Dolayısıyla bizim e, 14 tane e, oymacı olan Kadıköy düşe düşe iki taneye düştük biz. Hı -hı. Ve sonradan 11 yılımı verdiğim aşa boyumacılığa nokta koymanın zamanı gelmişti. Ama siz nokta koymadan orada küçük bir ayrıntı var onu da paylaşalım isterseniz dinleyicilerinizle. Ee, Kadıköy'ün simge binalarından İstanbul'un aslında simgelerinden bir tanesi Haydarpaşa Trengarı. Evet, evet o Haydarpaşa Trengarı'nın benim hayatımda çok özel bir yeri var. Bunu paylaşır mısınız bizimle? Tabii ki, tabii ki. Haydar Paşa, bir zamanlar Haydar Paşa'nın açıklarında bir tane intrapenta diye yanlış hatırlamıyorsam bir e, tanker patladı. Ve o tankerin patlamasıyla Haydar Paşa'da büyük, Haydar Paşa'da değil yalnızca Kadıköy'ün sahiliye yakın bütün kesimlerinde büyük hasar oluştu. Ama Haydar Paşa'ya en çok hasarı verdi. Bu Haydar Paşa'daki e, hasarı e, gidermek için restorasyona başlandı. O restorasyon e, 1983'te yanlış hatırlamıyorsam, Denize bakan tarafların cam ve kapıların oymaları vardı. O oymaları, e, biz e, bizim e, dükkan e, aldı, bizim atölyemiz aldı. O atölyeleri şimdi ustam ben ben ustama çok e, ısrar ediyorum bütün ne bileyim imayla ısrar ediyorum artık kafalığımı ver diye bağırıyorum bildiğiniz yani ki. E, Kalfalı almak, ustalığı almak o zamanlar gerçekten çok zordu. Ve aradan 4-4,5 yıl geçmişti. Ben kalfalığımı alamıyordum. Usta dedi, senin dedi, imtihanın bu işte. Burayı e, güzel bir şekilde halledersek senin kalfalarını o zaman karar vereceğim. Bakın vereceğim de demedi. Karar vereceğim dedi. Ve biz o Haydar Paşa'nın oymalarını 3-4 ay gibi bir sürede e, bitirdik. Ve e, çok zor bir e, Ağaçtan yaptık ki o esinti, rüzgar olsun, fırtına olsun, e, tuzlu suyun esintisiyle gelen yapışan damlacıklarının zarar vermemesi olsun onlara karşı koysun diye zor ve sert bir ağaçtan çalıştık. Ama bitirdik, gayet de güzel oldu. Yani ee, aslında çıraklıktan kalfalığa geçme sınavı olarak Haydarpaşa Garı'nın restorasyon esnasında o ahşap olmaları, kapıları, pencereleri, oradaki eserleri restore eden, Kişi oldunuz, bu sizin sınavınızdı bu ve siz kalfalığınızı aslında Haydar Paşa'ya o hizmeti yaparak sağlamış oldunuz. Doğru, doğru Kenan Bey. Orada da ufak küçük bir ayrıntı daha var. Eğer müsaade ederseniz onu da paylaşayım sizinle. Şöyle ki aradan 35 yıl geçti. Ve ben Haydar Paşa'nın şu anda da zaten günümüzde tamiratı, tadilatı, yeniden restorasyonu devam ediyor biliyorsunuz. Devam ederken ben dedim ki eyvah beni oymalara zarar verecekler. Aradan 35 yıl geçmiş ve siz yaptığınız artık oymacılık da öyle bir şey ki eseriniz sizin çocuğunuz gibi bir şey oluyor. Ona değer veriyorsunuz artık diyebilirim. Hemen e, iletişime geçtim. Oranın e, restorasyon yapan e, firmasıyla. Bayağı orada yanlış hatırlamıyorsam mimar Doğan Bey vardı, sorumlu mimarı. Dedim böyle böyle ben oranın e, ahşap oymalarının restorasyonunu ne yaptım? 35 yıl önce. E, eğer isterseniz size e, herhangi bir ücret talep etmeden teknik destek verebilirim. Çok memnun oldular, çok sevindiler. Aradan 35 yıl geçtikten sonra şu anda tekrar oraya bir elimizin ne bileyim e, e, gönlümüzün daha doğrusu ileride daha yaşayabilmesi açısından bir elimizin değmesi kısmet oldu diyelim. Ne güzel bugün de gönüllü olarak hala o desteğinizi <gülüyor> sürdürüyorsunuz. Yani çıraklıktan kafalığa <gülüyor> geçmenize sebep olan o eserlerin gelecek kuşaklara aktarılması için... Hala gölün olarak destek veriyorsunuz. Bu güzel yapıya, bu tarihi esere, İstanbul'un gözbebeği, bu güzel e, mimari esere hala katkı sağlıyorsunuz. Peki şimdi birazcık daha dönelim yaşama ülkünüze. Siz 11 yıl hizmet ettiniz, kalfa olduğunu, Hadidapaşa tren garını restorasyonda görev aldınız. Ama sonra siyensi tezgahlar, teknolojik aletler revaçta olunca, onlar çıkınca ortaya ahşap oymacılığı bir anda son buldu. Ve siz de mesleğinize veda etmek durumunda kaldınız, hayatınızı idame ettiremediğiniz için peki ne yapmaya başladınız? Ee, şöyle ki veda ederken e, aslına bakarsanız virgül koydum Kenan Bey. Evet. E, nasıl bir virgül koydum? E, veda ederken takımlarımı olduğu gibi o iskarpelerim, 50-60 değişik uçtaki iskar oyma takımlarımı güzelce e, ne bileyim korumaya alıp bir, bir Kutuya muhafaza ettim. Ben dedim ileride mutlaka ama mutlaka hayalimi gerçekleştirip güzel eserler çıkartacağım. O güne kadar e, virgül koydum. E, PTT'nin o zamanlar imtihanları vardı. İmtihanlarına girdim. Türk Telekom olarak ayrıldık. Ben telekomünikasyona yani işimize son veren işe başlamış oldum bir nevi. Hı. Türk Telekom'da yüksek hızla internet alanında bilişim sektörüne e, girerek 25 yıl ilerledim. Hizmet ettim. Tabii çoğunluğu adalarda geçti hizmetimin. Adalarda da mükemmel bir ambiyans vardı. Geliş gidiş İstanbul'un eski halinden bahsettik ya. Hani, evet. e, ne bileyim bir Kadıköy'den bir e, Bostancı'dan işe giderken e, sabah e, ne bileyim sekizde veya dokuzda bindiğimizde vapura insanlar o kadar ne bileyim naif ve e, mütevazi ve güler yüzlüydü ki gemiye bindiğiniz anda tanıyın tanımayın hiç önemi yok onun herkes birbirine selam verirdi merhaba derdi Hı. veya güç bir, bir şey taşıyamıyorsa tanımasan bile yardım ederdin veya bir yer göstereceğin bakmasına gerek yoktu o insanın kalkar yer verirdiniz çok güzeldi mükemmel bir ambiyansı mükemmel bir yaşam tarzı vardı ne güzel adaların o eski adalar olduğu dönemleri de bir şekilde yaşama şansına sahip oldunuz ve mesleğiniz gereği internetle ilgili teknolojiyle ilgili bir işi yaparken bir yandan da adalarda adaların o zamanki ortamını yaşamını yakından izleme gözlemleme şansına sahip oldunuz. Memuriyet hayatı ne kadar sürdü Galip Bey peki? Memuriyet hayatım 25 yıl sürdü. 25 yılın aslında 28 yıl diyebiliriz. Sonra 28 yıl sürdü. 28 yılın sonunda daha önceden kendime vermiş olduğum bir söz vardı. O sözü yerine getirme üzere emekli olduğum günün bir gün sonrasında emeklilik dilekçemi verdim ve ayrıldım. E, ayrılmamı istemiyordu hatta e, sağ olsun e, üst yönetimim evet. ama kendime verilmiş bir sözüm vardı bir gün bile duramazdım ve durmadım da ayrıldım emekli oldum. Neydi sözünüz? E, sözüm e, şöyle ki e, bir virgülden bahsetmiştim size. Evet. O virgülü hayata geçirmek. Yani ahşap o... ahşap geri dönmek. Aynı, aynı. Peki bugün ne yapıyorsunuz Garip Bey? Bugün o hayalimi gerçekleştirdim. Şöyle ki küçük ama sanat dolu bir yer yaratmak istedim. Küçük dediğim 30 metre karacık, çok küçük bir tezgah sığıp şöyle birkaç dinlenme alanı olan güzel bir yere açıp Orada hiçbir e, ticari kaygı olmadan eserlerimi sergileyecek, eserlerimi yapabilecek, düşündüğümü e, ne bileyim uygulayabilecek, e, aynı zamanda en önemlisi zaten tükenmeye yüz tutmuş e, meslekler kategorisindeyiz biz. Artık kaynaklara döndük. Kimse kalmadı oymacılıkta. Bu bu oymacılığı canlandırmak için bir nefes olabilirsem Niyet olarak o şekilde başladım. Öğrencilerim var. Haftanın dört güne eğitim veriyorum. Oymacılık eğitimleri veriyorum. Kendime göre eserler yaratıyorum. Şöyle ki ben aynı zamanda doğa düşkünüyüm. Bir doğa severim. Ee, emekli olduktan sonra kendimi doğaya saldım. Üç yıl boyunca doğada gezdim, dolaştım. Ee, doğada çektiğim fotoğrafları e, sanata yansıtıyorum artık. Ne bileyim bir dağlarda çektiğim... E, mesela bir yılkağıtları vardı... E, Burdur, Isparta arasındaki Batı Toraslar'da gezerken uzaktan fotoğrafını ancak çekebildiğiniz yabani adlar. Onların fo çektiğim fotoğrafları ahşaba yans yansıtıyorum. Veya ne bileyim bir karşıda denize girerken gördüğüm karate kaplumbağayı e çektiğim fotoğrafını ahşapta yapıyorum. Yani aslında yıllar önceki mesleğinize <gülüyor> aşık olduğunuz mesleğinize desem herhalde doğa doğru oldu diye düşünüyorum. Geri dönme şansınız oldu ve emekli olduğunuz için bunu artık ee, sanat olarak hobi olarak e, belki de yapmak istediğiniz uğraşmak istediğiniz esas işiniz olarak şu anda bu yıllarda gerçekleştirebiliyorsunuz ve onunla uğraşıyorsunuz. İstanbul'da çok az kaldık dediniz e aslında Türkiye'de çok az kaldık dediniz ahşap oymacılığı alanında var mı sizden başka ustalar bu alanda faaliyet gösteren? Şimdi bizim gibi eski ustalar yani benim yaşım 54-55'e geldi. Eski nesilde olan yani 80'lerde, 85'lerde en fazla 90'a kadar olan yıllarda yapmış eski ustalardan çok az kaldık maalesef. Çok az kaldık. Çoğu meslek mesleği zaten bıraktıkları için az kaldık bir yönde. Kendilerini kör ister istemez. Çünkü geçinmek zorundaydı bu insanlar. Ondan dolayı onlar da... Değişik dallara gittiler fakat dönemediler herhangi bir şekilde. Yürüten kalmadı. Benim ee, yani mesleği bırakmadan önce yetiştirdiğim 3 tane çırağım vardı. Çıraktım ama, kalfaydım ama aynı zamanda da yetiştiriyorduk o zaman. Onlardan üçünden üçü de e, şu anda e, yapmıyor, bıraktı. Biz de birkaç tane ülkenin değişik yerlerinde eski ustalar olarak kaldık. Eski ustaların özelliği şuydu. Ee, şimdi e, anlatmak istesem ne, ne kadar anlatsam bu sefer kendimizi övmek şeyine girer o yüzden ben o hiç girmeyeyim ama e, eski ustaların klasik oymalar baroklar, lüikensler, lüisensler diye tabir ettiğimiz bugün antikacılarda gördüğünüz değer üstüne değere katan e, ahşap oymacılıkla uğraşırlardı ve e, şu anda daha çok az kaldılar e, onları da kaybetmemek yenilerini eklemek zorundayız siz atölyenizde yeni öğrenciler yetiştiriyorsunuz, tabiri caizse yeni çıraklar yetiştiriyorsunuz. Mesleği ilgi duyan, mesleği bu alanda ahşap oymacılığı konusunda kendini geliştirmek isteyen genç arkadaşlara... Mesleği öğretiyorsunuz, bu da herhalde mesleğinize bir vefa olarak onu gelecek kuşaklara aktarmak adına çok değerli. İyi ki varsınız demek istiyorum Galip Bey, İyi ki bu mesleği, bu uğraşı, bu güzel sanatı gelecek kuşaklara aktarmaya devam ediyorsunuz bugün. Peki nedir, geleceğe dair planlarınız nelerdir? Geleceğe dair planlarım şöyle ki... Benim birincil görevim bu mesleğe canlı tutulmasını sağlamak. Bahsetmiştim baştan da benim ticari kaygı olarak hiçbir ticari kaygım yok. Herhangi bir zaten siparişlere falan hiç girmiyorum. Oymacılıkçı ile ilgili dünya kadar sipariş geliyor ben sipariş almıyorum. Zaten bahsettiğim gibi haftanın dört gününü öğrencilerime ayırıyorum. O öğrencilerle ki pandemi bittikten sonra belki yedi günün yedisinde de çalışmaya başlayacağım onlarla ilgili. Hmm. Evet. Benim için geride kalan bölümde de eserlerime çalışmak oluyor. Zaten bu pandemi döneminde herkes zorluklar yaşadığı gibi bu meslekte zorluklar yaşadı. Fakat bu meslek açısından bir şans doğdu. Ne şansı şu şans. İnsanlar evde veya bulundukları yerden herhangi bir yere ayrılamayınca aylar boyunca, haftalar boyunca e, elinde mesleği olan sadece ahşaboymacılık demiyorum. Değişik sanat dallarında mesleği olan canı hiç sıkılmadı biliyor musunuz? Onunla uğraştılar. Evlerinde uğraştılar. Kimisi resim yaptı. Kimisi evbru yaptı. Kimisi benim gibi ahşaboymacılık kapattı, kilitledi kendinin üzerine dükkanı. Yeni Yeni eserler çıkarttı. Hiç e, bunu hissetmedik ve insanların bu dönemde sizin de bildiğiniz gibi bu e, pandemi psikolojisini de etkilemeye başladı. Hmm. Bu ahşap da özel bir e, alanı var. Şöyle ki... Ahşap oymacılık inanın ahşap oymaya bir başladığınız anda herhangi bir işe başladığınız anda zaman kavramıyla aranızı e, açıyorsunuz, kopartıyorsunuz, unutuyorsunuz kendinizi. O kadar güzel esede ya şurasını mı kıracağım, burasını mı kıracağım, orasını mı kıracağım derken bir bakıyorsunuz ki saat açılmış gitmiş. İnanın benim bir kızım var akademisyen e, şehir dışında kendisi ziyareti gelir bir haftalığına nefesini burada atölyemde alır. Evet ne güzel. Ben ben bir şeylerle uğraşmam lazım baba rahatlayayım diye. Galip Bey yavaş yavaş programımızın sonuna da geliyoruz. <gülüyor> Dolayısıyla son olarak ne söylemek istersiniz, ne paylaşmak istersiniz bizlerle? Ee, son olarak Kenan Bey size çok teşekkür ederim. Biz en azından mesleğimin e, bu e, bahsettiğim tükeme, yüz tutmuş sanatlar kategorisindeki mesleği canlandırmamız gerekiyor. Bu mesleğe sahip çıkmamız gerekiyor. Bu mesleği e, yani öldürmememiz gerekiyor. Onun için e, insanların bu mesleğe e, yönelmesinin açısından e, sizin bu vermiş olduğunuz katkı çok büyük bana göre. Çok önemli. Önemli. Bir de son söz olarak şunu hatırlatmak isterim Kenan Bey. Ee, şöyle ki biliyorsunuz insanlar doğaya artık kendilerini atıyorlar bir şekilde. Fakat oymacılık ada altında oymacılıkla alakası da olmayan aslına bakarsanız baltayı bıçağı eline geçiren ormanlarda ağaçları kesip kuksa bardak, ahşaptan bardak ve kaşık yapmaya başladılar. Yaş ağaçları lütfen kesmeyin. Yaz onlar zaten bir yıl kullanamazsınız bile kuruyunca çatlayacak. Size kuru ağaç lazım. Yaş ağaçları lütfen kesmesinler duadaki. Böylesine güzel bir mesajla da sonlandıralım sohbetimizi. Galip Bey çok teşekkür ediyoruz programımıza konuk olduğunuzu, yaşam öykünüzü bizlerle paylaştığınız için. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağ olun. Eksik sağ olun. olmayın. Evet efendim bugün programımızın konu sevgili Galip yaydı. Galip Ağırka'ya çocuk yaşta çırak olarak başladığı... Ahşap oymacılığı mesleğinde bugün hayatında yeni bir sayfayı açmış durumda. Çıraklıktan kalfalığa geçiş eseri Haydarpaşa Tren restorasyonu sırasında aslında o trengarının kapılarını, pencerelerini e, yaparak e, gerçekleştirmiş. Ve İstanbul'un böylesine güzel bir eserinde parmak izleri bulunan, böylesine güzel bir eserinde emeği bulunan bir usta. Ama hayat mevcut koşullar. Ona mesleğini yapma şansını sunmamış. Ahşap oymacılığı yıllar içerisinde önemini kaybedince ve teknolojiye yenik düşünce kendisi memuriyete atılmış ama dediği gibi virgül koyduğu yaşamına, gerçek aşkına, ahşaba yıllar sonra geri dönme şansına sahip olmuş. Bugün tamamen ticari amaç dışında mesleği yeni kuşaklara öğretebilmek ve ahşap oymacılığında bu güzel sanatı devam ettirebilmek için kendi çabalarıyla hala uğraş veriyor. Ne diyelim böyle ustalar, böyle zanaatkarlar, böyle sanatçılar hep var olsun. Ve hayatınızdaki tutkunuz, aşkınız neyse günün birinde koşullar ne olursa olsun ona geri dönüp onu yapın. Ve umarım siz de Galip Bey gibi sesindeki enerji ve mutluluk gibi sizin de hayatınız aynı enerjiyle, güzelliklerle dolu olsun. Biz iki hafta sonra salı günü saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde açık radyo mikrofonlarından yine sizlere sesleneceğiz. Ve yeni bir yaşam öyküsünü sizlerle paylaşacağız. İki hafta sonra salı günü görüşünceye kadar... Ben Kenan Doğan, programı İslamımız Tuğçe Günalan ve Teknik Masa'daki Açık Radyo çalışanı değerli arkadaşlarım da sizlere sağlıklı günler diliyoruz. Sevgiyle kalın efendim, hoşçakalın. Kentin gizli öyküleri Kentin isimsiz kahramanları ve ilham veren yaşamları